İnna alhamdulillah, Allah, fala muddil lahi, fman yudli, fala hadiha. Allah, Fakine xayel al-hadît kitab-ı Allah, vaxayel al صلى الله عليه sallallahu aleyhi ve s-sallem. Fşer al-umur muhtefat-ı ha, fküll mühtefat bidâ, fküll bidâte dârla, fküll dârla kapalı olsun bütün kayıtları bozar. Tabii. telefon Açık olan çalar bir de. Tabii. bizler tevhid, iman derslerinde bazı ifadelerin bu toplum tarafından aynı maksat, aynı mana ile kullanılarak esas değerlerini birbirine karıştırdıklarını söylüyoruz. Yani fıtrat, iman, İslam, tevhid denildiğinde hepsinin birbirine karıştırılarak hangisinin nerede kullanıldığı bilinmiyor artık. İnsanlar hangisiyle neyi kazandığını, hangisinin yokluğuyla neyi kaybettiğini bilmiyor. Bakıyorsunuz bir mesele sadece İslam'ın adı altında anlatılıyor. Ama İslam'a dönüp tek bir şey vermiyor. Yani tatmin edici kalplerin rahatladığı, huzur bulduğu, bir neticeye ulaşılmıyor. <gülüyor> evet. Altındakini kaldır, altındakini kaldır. Tepsini <gülüyor> alın. <gülüyor> <gülüyor> Ve buna sebep de belli bir sohbetin akadinde anlatılan mevzuyu alakamız nispetinde, anlatanın samimiyeti nispetinde anladığımızı düşünüyoruz. Bir bakıyoruz birkaç gün sonra yeni bir mesele duyuyoruz, işitiyoruz. ve evet, okuyoruz. Bu anlattıklarımızla daha önce öğrendiklerimizle bağdaştıramıyoruz. Bu sefer bir sorun olduğunu düşünüyoruz. Ya kendimizi anlayamamakla, girizekarlılıkla itham ediyoruz veya anlatanın o işi iyi anlatamadığını düşünüyoruz. Bence buradaki yanlışlık bu tertibin, Kur'an'ın ve sünnetin üslubuna uymayan bir tertip bu ayet burada zikredilmeli, bu burada, bu hadis bunun altında zikredilmeli diye bir taksimata, yani ölçü birliğine varamadığımızdan kaynaklanıyor. Değilse bunların hepsi mustakilen teker teker Kur'an'da bahsi edilen meselelerse mutlak yerli yerinde zikredilmiştir. Ama hangisinin öncelikli, hangisinin biraz sonra, hangisinin beraberce zikredileceğini yakalayamadığımızdandır. Ama Kur'an'a baktığımızda tekrar tekrar okuduktan sonra az önce buradaki arkadaşlardan birisi sen mi demiştin her okuduğumuzda Kur'an durmadan açılıyor. Daha önce farkına varmadığımız şeyler cidden açılıyor mu? gibi bir soru sordu. Evet Kur'an'ı tekrar tekrar okuduğumuzda bu tekrar öncelikli olarak bir ayetin önündeki, arkasındaki, başka bir yerdeki ayetle anlam itibariyle birleştiğini görüyorsunuz. Çünkü ikisine de vukufiyetiniz aynı mesafede, aynı yakınlıkta. Aynen ikisi de gözünüzün önündeymiş gibi bakıyorsunuz. Çok çok okumanızdan dolayı. Ne kadar okursanız, ne kadar ona vukufiyet kazanırsanız, o kadar onun açıldığını görüyorsunuz her seferinde. Bazen daha önceden defaatle okuyup, en son okuduğunuzdaki anladığınız bir şeyi neden anlayamadığınızı sorguladığınız oluyor. Bunda haklısınız. Ama bazen teferruatına dönük inceliği yakalayamıyorsunuz. Bunların hepsinin altyapıda noksan bir yerlere dayandığını anlamanız gerekir. Bizim noksanlığımızdan. Onun için çok çok okumak gerekiyor. Çok çok okumak gerekiyor. Allah İbrahim Aleyhisselam'a diyor ki Enam suresinde biz İbrahim'in yakinen inananlardan olması için yakinen inananlardan olması için yakin bir şekilde inanma ne anlama geliyor? Daha önceki derslerde tarifine baktığınızda şeksiz, şüphesiz Yüzde yüz mütmain olduğun bir imandır. Kesindir. Kesindir. Yakin iman bu. İbrahim'in yakinen inananlardan olması için biz İbrahim'e İbrahim melekutumuzun, hükümranlığımızın ihtişamını gösteriyorduk. Yani ay, yıldız, etraftaki olanlara. İbrahim'in yakinen inananlardan olması için. İbrahim Aleyhisselam belli başlı merhalelerin sürecinden sonra bu noktada bir hitapla karşı karşıya daha önce bakıyorsunuz İbrahim Aleyhisselam'ın Kur'an'daki Allah ile aralarındaki geçen bazı konuşmalara birisinde ey Rabbim bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster diyor. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki İbrahim yoksa sen inanmıyor musun? Az önce zikrettim bu ayeti. Hayır, inanıyorum, bilakis inanıyorum ama kalbim mütmayın olsun diye. Bu söz sanki inanmayanın, tereddüt içerisinde olan birisinin sözü gibi. Buna sebep inanmadım mı diyor ama bilmediğinden değil, bize bir şeyler öğretiyor Allah bununla. İbrahim de bilakis inandım ama kalbim mütmayen olsun diye. Ondan sonra Allah bazı kuşları yakalamasını ister, parça parça edip karıştırıp rastgele yerlere atmasını ve sonra çağırmasını ister. Kalp itminanı nedir? Katli bir delilin karşısında artık insanın bütün vesveseleri sükut ettirdiği bir ortamdır. Bazen insanın içinden bu denli dürtü çok çekerir. Zihnine şüphe ilka eder. İnsanı tereddütte, teşvişte bırakması için. İnsanı şaşkın olması için. İhtimalle inanmaya başlaması için. Git gel oynaması içindir. Şeytan bunu çokça dener. Ve bunun içinde devamlı dersi dinleyen, size ses geliyor mu? Ha, devamlı dersi dinleyen arkadaşlar bilir. İman hiçbir zaman yakine mebni değil. İbrahim Aleyhisselam'ın yakine inananlardan olması için diyor ya, küfür, iman mı dedim ben dedim, küfür, kat'iyetle yakine mebni değildir. Yani küfür kat'iyet, ilim ve kesinlik ifade etmez. Ama iman, isbata, itmi inana ve yakine mevnidir. Üzerine bina olunur. Bunu yakalarsanız, Kur'an'a küfredenlerin aktarılan sözlerine bakarsanız, şu kemikler toz toprak olduktan sonra mı tekrar diriltilecek? Bu uzak bir ihtimal diyor. Hep şüphe ilka ediyor, tereddüt ilka ediyor. İşte Müslümanın buna dikkat etmesi gerekiyor. İbrahim bunu hissedince soruyor kalbi mutmain olsun diye yani katli delillerin karşısında artık vesveseleri sükut ettireyim. Yakın bir üst mertebe <gülüyor> katli kesin şüphesiz tereddütsüz iman etmesi için. Melekûtumuzun ihtişamını gösteriyordu hükümlandığımızdan. Şimdi bu ayet-i kerime şunu gösteriyor. Katli tereddütsüz şeksiz bir iman yakın dediğimiz mertebe Tevhid derslerini dinleyenler bilir. La ilahe illallahın sahibine fayda vermesi için La ilahe illallahın telefuzuna yedi şart koyuyoruz. Birisi yakinen. Yakindir inanmak diyor. Yani şeksiz şüphesiz inanmaktır diyoruz. Biz bunu zannediyoruz ki hep tevhid derslerinde konuşup bahsettiğimiz için yakin, şeksiz, tereddütsüz, tereddütsüz iman ancak tevhid mertebesinden konuşurken orada yakaladığımız bir şey diye düşünüyoruz. Burayla alakalı kurduğumuz için. Az önce dediğim gibi hangi ismin hangi başlık altında zikredileceğini bilmediğimizden. Ama bakıyoruz ki İbrahim'in yakinen inananlardan olması için İbrahim'e gösterilen ne? Yarattığı kainatın hükümranlığının ihtişamı diyor. Kur'an'da bakıyorsunuz Kur'an'ın birçok ayeti, hele mekki olan ayetler, devamlı insana bu yönlü emirler, tavsiyeler, teşvikler yöneltiyor. Diyor ki, onlar yeryüzünü dolaşmadılar mı? Eğer yeryüzünü dolaşıp geçselerdi, gören gözleri, işiten kulakları, akleden kalpleri olurdu. İşiten kulakları, gören gözleri, akleden kalpleri olurdu diyor. Deveye bakmıyor musunuz diyor. Dağlara bakmıyor musunuz? Semaya bakmıyor musunuz? Nasıl çatlaksız ve direksiz bir kubbe halinde bina edilmiş. Bakmıyor musunuz Allah'ın rahmet eserlerine? Koskocaman yeryüzü öldükten sonra kışı kast ediyor. Nasıl baharın tekrar hepsi canlanıyor. Yani hayat sahibi oluyor. Bu gösterir ki yakin, şeksiz ve tereddütsüz olan iman ta fıtrat dediğimiz mertebede kazanılarak gelinmiyor. O yakini orada kazanarak geliyorsun. Hatta bu öyle bir bilgi ki, bütün insanlar bu bilgiyi elde etmeden, ulaşmada. Ona anlamada aynı imkan ve aynı kabiliyete sahip birbirinden farklı değildirler. Bunu anladınız mı? Bu yakini mertebeye sahip olma öyle bir kaynakta ki bütün insanlık onu hepsine ulaşmada aynı imkana sahip. Şimdi herkese etrafınıza bakın. Ve onu anlamada da aynı kabiliyet, istidat yani yeteneğe sahip. Eşitsizlik yoktur. Bazen iman dediğimiz mertebedeki, iman dediğimiz mertebede neyi kast ediyoruz? Bir vahyin gelişi, bir nebinin yollanışında. Dahi kullanılan ana temel ölçü, niyar terazi bu oluyor. hedeli geliyor. <gülüyor> Bir nebinin zuhur ettiğini duymuş. Bedevi okuma yazma bilmeyen, Badiye'de kalan, hiç böyle kültürlü bir ortamla içli dışlı olmamış birisi demektir. Geliyor Allah Resulü'nün önüne dikiliyor. Muhammed diyor. Yeri ve hiç yoktan yaratan mı seni nebi olarak diyorlar. Yeri ve göğü hiç yoktan Yaratan mı seni nebi olarak Yolladı diyor Şimdi Resul'e iman etmekle Mükellef o değil mi Ama rastgele Birisi çıkmış nebiyim diyor Onun nebiliğini ispat delilleri belki o nebi'nin yakınında olan kimseler nezdinde var. Yani daha önceden Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hiç yalan söylemediğini, dürüst ve adil olduğunu o insanlar ancak görmüştür değil mi? Ama bu badiyede, sahrada yaşayan birisi. Bunun en kuvvetli, güçlü delili ne? Geliyor ona diyor ki, ey Muhammed diyor. Yeri de göğü hiç yoktan yaratan mı ...seni nebi olarak yolladı diyor. Demek ki... ...yerin göğün hiç yoktan yaratıldığını biliyor. Bir yaratıcının varlığını biliyor. Bu yakini imana... ...etrafına bakarak sahip olmuş. Muhammed'e öyle bir... ...ahit veriyor diyor. ...yeri ve göğü hiç yoktan yaratan mı... ...seni nebi olarak yolladı diyor. Evet diyor. Çünkü o toplumda... ...böyle bir soruya... ...yani sorumlu bir soruya. E, sorumlu bir soruya. Yani yeri ve göğü çoktan yaratan mı seni? Onun adına yalan söylemek mümkün değil. O ortamda o insanlar birbirleri adına yalan söylemeleri mümkün değil tabiatlarına karşı. Evet deyince tek kelime evet diyor. Bana ispat et, demiyor değil mi? Mekkeliler dahi o kültürlü ortamda Nebi olduğu için yemek indirmekini birçok İsa Aleyhisselam ona sorular soruyorlar. Ayın yarılması birçok mucize görmek istiyorlar. Ama bu bedeli ispat istemiyor. Yeri ve göğü hiç yoktan yaratan mı seni yolladı diyor. O da evet diyor. Hemen ispat, ispat et demiyor. İspat çünkü bu. Devam ediyor. O mu sana yine yeri ve göğü hiç yoktan yaratan ve seni nebi olarak yollayan mı Gece ve gündüz beş vakit namazı farz kıldı diyor. Evet. Şimdi bu neyi gösteriyor? Bedevinin kıstası yani ölçüsü değer ölçüsü yanlışı doğruyu birbirinden ayırt edebilme ölçüsü neymiş? Yeri ve göğü hiç yoktan adına sormak ve konuşmak cevabını almak. Şimdi Bedevinin sahip olduğu imkanlar bir şehirliğe göre daha kısıtlı değil mi? Evet. Ama buna rağmen öyle kat'i deliller ki yakine mebnidir. Tereddüt, şüphe. Ne sorulan soruda, sorunun karşısında bocalama var Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da. Ne de Bedevi'nin aldığı cevabın karşısında herkes evet diyebilir. Biz bu an düşünebiliriz bunu böyle diyen birisi için. Ama o hiç tereddüt edip düşünmüyor. O zaman iyi bilmeliyiz ki biz kainatın kullu adı altındaki mevzunun bir kısmında insanoğlu etrafındakilerle yani insan diyoruz. İnsanın varlığı ve insanın etrafındakiler diyoruz. İnsan bu hal üzere kendisine dönüp baktığında kendisini kainatın merkezinde bulur. Doğru mu? Her halükarda kainatın merkezinde insan vardır. Her şeyi sorgulayan, her şeye bu nedir diyen, bu nedendir diyen, her şeye hakim olmak isteyen bir insan var. Kainatın merkezinde da o var ve bir de etrafındakiler var. İnsan kendi varlığı ve etrafındakiler denildiğinde insanoğlu kendi varlığının yaratılış gayesini bile etrafındakilerin varlığıyla anlıyor, onlarla ulaşıyor. Çünkü etraf bak diyor. Allah bak diyor etrafındakilere. Bakmasını istiyor. Tabi bakmak derken mücerred bir bakış mı? Hayır. Yoksa bakınca görmek mi? Veyahut görüş karene giren karşıdaki manzaranın tümünü tam kare görüp İçinde zerresine kadar ne varsa hepsini görmek mi? Çünkü diyor ki orada eğer yeryüzünü gezip dolaşsalardı gören bir gözleri olurdu. Biz gözümüzün gördüğünü düşünüyoruz. İşiten kulakları olurdu. Biz işittiğimizi düşünüyoruz. Akleden bir kalpleri olurdu diyor. Bu ayetin devamına baktığınızda şöyle bir söz var. Aslında kör olan başlarda taşınan şu gözler değil, diyor. Kalpler gördü, diyor. Değil mi? Sağır olan bu kulaklar değil. Kalbin sağır olmasıdır. Ondan sonra bakıyorsunuz, Allah nezdindeki en şerli, mahluk, yaratık kimlerdir, diyor. Gözleri olduğu halde görmeyen, Kulakları olduğu halde işitmeyen, lisanları olduğu halde konuşmayan sağırlar, körler ve dilsizlerdir diyor. Onlar kalpleri olduğu halde görmüyor. Kulakları olduğu halde işitmiyor. Kalpleri olduğu halde akletmiyor. İşte asıl gafiller bunlardır diyor. Asıl gafiller bunlardır diyor. Bunlar da gösteriyor ki insanoğlu kendisinin dışındaki, etrafındakileri, etrafındaki varlıklarla irtibatı gözüyle, kulağıyla ve diliyle, iletişim kurarak sağlıyor. Ve her insanda da bu hasretler, bu değerler vardır. Yaratılış itibariyle, yani yaratılışından bu yana vardır. Biz bunlara fıtri değerler diyoruz. Bunlar cidden önemli ki Allah insandan bahsederken ona gören bir göz vermedik mi? İşiten bir kulak vermedik mi? Konuşan bir dil ve iki dudak vermedik mi diyor? Akletmesi için kalp vermedik mi diyor? Görmesi, işitmesi, anlaması için her şeyi verdik. Bir de ayrıyetten bak diyor. Zaten kulak ver, bak sözleri. Söylenilen muhatapta bu yeteneğin olmasının akabinde söylenilebilinen sözlerdir. Yani ama birisine şunu oku diyebilir misiniz? Onun ama olduğunu, kör olduğunu bildiğin halde ona oku demen çok abes bir şey istek olur. Allah sana gözü veriyor, ona sana bak diyor. diyor. İşitmeyen birisine ne güzel müzik diyemezsin. Çünkü işitmiyor. Akledemeyen bir kalp zaten akıl kişiyi mükellef kılan unsurdur. Asıl denge budur aslında. oldu işte kendisinin dışındaki yani etrafındaki varlıklarla iletişimi böyle kuruyor. Kur'an'a baktığınızda Kur'an'daki yani iman boyutunda vahyin gelmesi, nebinin gelmesi hele Mekkeli gibi daha önceden dini kalıntılar üzere Allah'a kulluklarını eda eden bir topluluğa sanki hep hatırlatma niteliğinde sözlerle başlıyor Allah Resulü tebliğine. Diyor ki, kendilerini yaratanın kim olduğunu sor onlara diyor. Veya göz ve kulak nimetinin sahibi kim diyor. Veya onları yerden gökten rızıklandıran kimdir diyor. Hep onlarda var olan, ve bir ihtiyacın gündeme gelmesini sağlayan şeylerdir. Akabinde diyor ki Allah gülecekler diyor. Muhammed dek onlara bütün bunları bilmenize rağmen nasıl ona ortak koşuyorsunuz? Bu demektir ki onlarda zaten kudretten var olan bir değer imanla hatırlatmalar geliyor. Orası mükemmelse, bozulmamışsa bunu kabul ve itiraf çok kolay oluyor. Aynen yerin ve göğün, hiç yoktan yaratılan yerin ve göğün bir yaratıcısı olduğunu, yeryüzünde ne varsa mutlak yaratılmış mahluk onu bir yaratan var. Bir yaratıcıya delalet ettiğini yakalamışsa ondan sonraki şeyleri kabul çok kolay oluyor. Soru da sormuyor, tereddüt de etmiyor, ispat etti, mucize talebinde de bulunuyor. Bizler Kur'an okuma, Kur'an'ı öğrenme, iman bahsindeki derslere baktığınızda yanlış başlıyoruz. Sahabe diyor ki, birçok sahabeden var Enes İbn Ömer bunun içerisinde. Kuna ahdin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kuna neteallemul imana kablen neteallemel Kur'an. <gülüyor> Bizdur Kur'an'ı öğrenmeden evvel İmanı öğrenirdik diyor. Biz Kur'an'ı öğrenmeden önce imanı öğrenirdik. Huzeype'den gelen bir nakirde öyle bir zaman gelecek ki insanlar önce Kur'an'ı sonra imanı öğrenmeye kalkacaklar. Şimdi bizim de daha önceki derslerde duyduğumuz bir söz var. İman mertebesinde konuşuyoruz. Allah Resulü'ne diyor ki sen diyor vahiy gelmeden evvel kitap nedir, iman nedir bilmiyordun diyor. Burada imanı kitaptan öğrendiğimize işaret ediliyor. İkisi de Kur'an'da gelen naslar bunlar birbirine tezatsı değiller. Ama yerinde söylenilen sözler biz tek gözle baktığımız için onların hepsini bir yerde söylenilmiş sözler olarak görüyoruz. Bunun için tezat var diyoruz. Ama söylenildiği yere baksak katiyetle bunun hiç de birbiriyle çakışmadığını, çekişmediğini ve ters düşmediğini görülür. Ve görülür ki burada önce imanı öğrenmek vardır. Bakın İbrahim'e itminan mertebesindeki imanda bir şeyler gösterilmesini istiyor. Yakin mertebesinde Kainatı müşahede ediyor, gereğiye bakıyor. Allah da çokça gereğiye bakmamız emrediyor. Yakın, şeksiz şüphesiz bir imanla ancak kamil bir teslimiyet gündeme gelir. Bunu anladınız mı? Yani yakine bir iman, mütmayin bir iman, delillere dayanan bir iman. Burada diyoruz ki, nasıl ki küfür yakine mebni değildir. İman ise isbata, itminana ve yakine mebinedir. Önce ispat edilir ki bu ispat Kur'an ve sünnetle olur Ve da kainat kitabı etrafındakilerle. Çünkü Kur'an'da yine has, hatırlatarak Allah diyor ki Efe hasibdum ma halaknakum abata Siz bizim Sizi Başıboş, gayesiz Maksatsız yarattığımızı mı düşünüyorsunuz? Ve yine Allah kainata dönüp biz hiçbir şeyi gayesiz, maksatsız yaratmadı. Çocuklar biraz dağıtmayın. Dağıtmayın, gelin. Fazla vaktinizi almayacağım. Maksatsız, gayesiz, hedefsiz yarattığımızı mı düşünüyorsunuz? Zaten insan etrafına baktıkça e, görürse Kulak verirse düşünmeye başlıyor. Tefekkür dediğimiz, taakul akletme dediğimiz, tefahım, anlama dediğimiz mekanizma devreye giriyor bu sefer. Düşünmeye başlıyorum. Düşünme nasıl nedenleri sordurtturuyor. Yaratılmışı görünce yaratıcının varlığına delalet ediyor. Hiçbir şey kendiliğinden başıboş olmuyor. Şimdi bakın, Asrımızın en büyük belası nedir? Düşünme asalığı kişilerin kalp, akıl, görme ve duyma, devrede olmadan söylediği sözler. Her şey kendi başına yaratıldı sözü. Bu insanların fizikçi, kimyacı, okumuş kültürlü insanlar ama bu gibi aptalca sözler onların ağzından çıkıyor. Nasıl olur diyorsun? Kolay olur. Akıl <gülüyor> ve kalp devrede değilse adamın ağzından rastgele söz çıkar. Ağzından çıktığı çıkan sözü biz ona yalanlattırırız. Nasıl bir fizikcinin ağzından çıkan sözü sen bizzat ona yalanlatırsın. Yalanlarlar bakın. Bütün bu kainatta kendi başına oluşmuş diyen bir insanı alevine sadece bir kibrit çöpünü göster. Hocamdı bu kibrit çöpü bir zamanlar ağaçmış. Kendi kendine biçilmiş, doğranmış, planyadan geçmiş ölçülü. Sonra şu kibrit denen kimyevi maddeyi bulmuş. Her biri tek tek ona dokunmuş, miktarınca almış, bulaşmış. Yine onu gibi bir ağaçtan meydana gelen kartın küçük kutular oluşmuş. ...içine kendi kendine girmiş sen. ...ne diyecek size? Sana bir bakacak... ...ya bunun kafasında bir şey var mı diyecek? Aslında bu sözün... ...en cürünlüsünü o söylüyor... Önce. <gülüyor> ...en aptalcasını o söylüyor. Eğer bir kibrit dahi... ...kendi kendine oluşacak... ...bir güce sahip değilse... ...ki değil... ...bu kainat nasıl kendi kendine... ...sadece... 60 santimetre 40 santim, 80'e 50-60 santimetre bir tuvalı yani bir resim yapılan bezi gösterin. Oradaki yapılan resmi işte bu kendi kendine her boya geldi böyle oldu bu şekilde şekillendi desen aptal diye bakar sana. Ama o bu ressam dedi muhteşemmiş diye ressamı ama kainatta etrafındaki gördüğü Allah'ın durmadan bakın dedi şeylere rastgele kendi kendine oluşu oluşuyor diyebiliyor. İnanın sen biraz ısrarlıca diren, sana aptal bu zırh deli diyecek. Halbuki esas sır deli onun karşılığı. Yani bizim karşımızda duruyor. Bu da gösterir ki tesadüfen olmayı, çünkü aklıyla kalbi o an devrede bak. Soru sordum, belli bir istikamete çektim, bak diyorsun, düşün diyorsun. O an düşünme mekanizması çalışıyor. Bakıyor nasıl olur. Çünkü o kibrit bile kaç tane Aşamadan ...unsurdan geçiyor. meydana geliyor ve aşamadan geçiyor. Onlara Hı. kendi sözlerini bile yalanlatırız. Bakın bu, o Bedevi'deki iman, bilgiye dönem onda yok. Halbuki Bedevi'den daha çok malumat biliyor bu kainat hakkında değil mi? Hı. Eşya hakkında, varlık hakkında daha çok. Bir ağacı başından sonuna kadar okuyabilir. O bir ağaca baktığında farklı şeyi görebilir. Bir çoban Bedevi sadece yeşil şöyle... Bir kazık gibi bir şeyin üzerinde dal budak olmuş bir ağaç görür. Ama bilen birisi yani botanik okumuş birisi veya ziraat ilimlerini bilen birisi şöyle bir baktığı zaman bu ağacın tökü var şöyle şöyle maddeler budur, yaprağı budur, ağacın cinsi budur, verdiği meyve budur. Hepsini okuyabilir. Onun için bak denildiğinde görme de kişiye kişinin bilgisine dönüktür. Onun için biz buna kainat kitabı diyoruz. Bu kainat kitabı dediğimiz şey öyle bir dille yazılmış ki bütün insanlığın müşterek dilidir. Aynı anda herkes ulaşır. Herkes aynı kabiliyet ve yetenekle onu anlar. İnanın Kur'an'ı okurken yanılabilir, anlamayabilir, hata yapabilir ama kainat kitabını okuyan katiyetli yanılır. Bunu hangi dilde söylersen söyle Allah'ın ayetini al. Şu etrafına bir bak desen, deveye bir bak desen, hangi dillen söylersen söyle, aynı maksada dönüp söz söylenilmiştir burada. Onu anlayacaktır etrafındakilere baktığı zaman. Ha onlar da çok basit şeylerin hayran şövalyesi zaten değil mi? Yapılan bir taşı bile bakıyor harikalığına bayılıyor. Rastgele bir fırçayı sallıyor, yani tuala bir şeyler çıkıyor ne muhteşem olmuş diyebilecek kadar aptallar. Her kainata bak dediğinde görmemeleri mümkün değil. Çünkü Allah insanlara görmeyeceği, göremeyecekleri bir şey bak demez Allah demiyor. Onun şanına yaraşmaz. O bir şeye bak dediyse, yarın onun varlığını inkar edemeyecek delilleri orada görür insan. Ve biz buna kainat kitabı diyoruz. Kainat kitabı kainattaki varlıkların kendi Anlayabilecekleri bir dille yazılmıştır. Hiç kimse bunları okumada katiyetle yanılmaz ve tereddüt etmez. Yanlış bir neticeye varmaz bunlarla. Eğer onları düşünmezse, onlara bakmazsa, görmek istemezse o zaman yanılma orada başlıyor. Ki Allah diyor zaten, Allah onlarda hayır görseydin. Onlara gösterip görecek gözleri olurdu diyor İşiden kulakları olurdu diyor. Ama tekrar yollasa yine aynen döneceklerdir diyor. Hiçbir şey fark etmeyeceklerdir. İşte asıl gafil olanlar gaflet olanlar bunlardır. E insan en yutrakka suda kendisinin yaratıldıktan sonra başı boş bırakılacağını zannetiyor. Diyor. Şimdi şöyle bir baksan hiçbir şey başıboş değil. Başıboş mu? Başıboşluğu ne anlıyorsunuz? Tesadüfle biraz eş anlamdadır başıboşluk. Aynı, bakıyorsun bir ağaca her sene aynı şekilde yaprak verir, aynı şeyleri verir. Demek ki başıboş değil. Hayvana bakıyorsun aynı şeyleri veriyor. Hayatlarında bir düzen var. Çiftleşmeleri var. Yavru yapmaları var. Süt veriyorsa süt vermeleri var. Et var. Hayatta bir düzen var. İnsanın ölümü bile bir düzen biliyor musunuz? Bir vaka bir olay teta tesadüfle işlemiyor. Eğer Ölüm denilen şey tesadüf olsaydı milyarlarca insanın içinden biri birkaç tanesi unutulması gerekmez miydi? gerekirdi. Çünkü tesadüfte katiyetle ve katiyetle milyarda bir bile isabet yoktur. Ha böyle bir rakamı telefuz edebildiğimiz için örneği de bundan verme zorunda kalıyoruz. Değilse trilyonda bir dahi isabet ihtimali yoktur. Ki tesadüfte böyle bir şey olur. İnsan etrafında bakar bakıyor, hiçbir şey boş değil. Her şey bir denge ve nizamda. Her şeyin bir düzeni var. Kur'an şimdi bir hatırlatmalarda bulunuyor. Bir gün nebilerden birisinin yolda giderken karınca ısırıyor. Onların yuvalarını yıkınıyor. Allah ne diyor Kur'an'da? Onlar da sizin gibi bir ümmet diyor. Bir topluluk. Onlar da sizin gibi diyor. Şimdi bunu Allah'ın bakayetlerine baktığında Cidden zooloji okumuş, yani hayvan bilimleri okuyan birisi mi karıncaya baktığında iyi görür, biz mi? Biz de görürüz. Badişehilerini, karıncaların çalışkanlığını görürüz. Biraz daha düşündüğümüzde akletmeyi beceririz. Mesela bir karıncayı alın, tek başına, uzaklaşın bir yere. Onun taşıyamayacağı bir yeme önüne bırakın, karıncanın yerine bir buğdaya. Onu dener. Dener ama önce. Bakarak ben bunu taşıyamam demiyor karınca. Dener. Taşıyamadığını anlayınca ne yapıyor? 5-10 yani. dakika geçmiyor. Sanki GSM var cebinde. Telefon ediyor bir yerlere. Bakmışın oraya doğru karıncaların geldiğini görürsün. Bakın. İletişim kuruyor. Haber yolluyor. Yardıma geliyor hepsi. Taşıyabiliyorsa katiyette bunu yapmıyor. Şimdi Allah bir ayette diyor ki, yerde ve gökte her şey, onu tesbih ederken, ona secde ederken, ona kul olmuşken, ki bunu görüyorsun. Siz Allah'tan başka Rab'lar mi arıyorsunuz? Allah'tan başkasına mı kul olmaya çalışıyorsunuz? Her şey ona kul iken, yine Rahman suresinde dedi, dediği gibi, her şey ona kul olarak. İstisnasız her şey onu kuruldu. O denli istisnasız ki düşünemediğimiz, tasavvur edemediğimiz Kur'an'a baktığınızda her şey için mustakilen birer nasip ediliyor. Gök gürültüsünü tesbihi. Bulutların bir müjdeci görevli. Rüzgarların onları taşıdığı. Bakıyorsunuz ayetlere biraz daha açıp her şeyin gölgesinin onun secdesi olduğunu anlatıyor. Biz isteseydik diyor, gölgeyi sabit kılardık diyor. Bakıyorsunuz ayete, Allah'ın kelamı ne demek istedi? Demek ki gölgenin de bir önemi var. Ve insanı devamlı etrafına yoğunlaştırıyor. Yani istibat kulmaya akletmeye ve düşünmeye. Fıtrat derslerinde de dinlemişseniz, biz kulluğu tri bazda anlatırken, kulluk, insandan düşünce, söz, kasıt ve fiil olarak sudur eden her şeyi diyoruz ki, düşünce önce diyor. Düşünceyi mustakirle ayrı bir düşünme, yani tefekkür risalesi var. Düşünme bir ibadet eylemi, başlı başına. Öyle ki, Allah diyor Kur'an'da, اَلَّذ۪ينَ يَذِكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَاقُرُونَ وَاَعَلٰى كُنُوب۪ينَ وَيَتَفَكَّرُونَ مَا فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْعَرْضَ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَهَا ذَا بَاطِلًا Bakın adabenler Allah'ı ayakta zikredenler oturarak zikredenler yan gelmiş vaziyette zikredenler yere bakıp Allah'ım sen bunları boşuna yaratmalar dayetsiz değil ve bizi cehennem ateşinden koru diye yapar. Yani yakin bu mertebeyle elde ediliyor. Allah Resulü bir gün asabından bir topluluğa rastlıyor, topluca ne yapıyorsunuz? Düşünüyoruz. Tefekkür ediyor. Niye? Ne tefettarü fî halkillâhi. Allah'ın yarattıkları. Allah Resulü diyor ki sakın Allah'ın zatını düşünmeyin. ...yarattıklarını düşünüyoruz. Çünkü... ...yarattıkları düşünmeye... yarattıkları düşünmeye sevk ediyor. Yaratılmışları düşündüğümüzde... ...o kadar aciz kalıyoruz ki... ...yaratıcının... ...kemalini anlıyoruz. Çünkü bu akıl, bu kafa... ...bunu idrak etmeye güç yetiremez. Yetiremeyeceği içinde. Ve gördüğünüz gibi... ...tefekkür bir... ...kulluk eylemidir hatta sahabelerden gelen rivayetlerde bu kullu anlatırken soruyor. Bir saatlik tefekkür bir gece namaz yani bütün gece namaz kılmaktan daha hayırlıdır. Birisinde bir seneden daha hayırlıdır diyor. Ebu, Ebu Derda e bu Subhanallah. E bu Derda'ya, Umud Derda'ya gelip diyorlar ki, E bu Derda'nın kocasından için en göze çarpan ibadeti işi neydi? Tefekkürdü. Diyor. Bakıyorsunuz bizde ise insanı düşünmekten alıkoyan her şey gündeme getiriyor. Düşünmesinler. Diye. Tefekkür etmesinler. Diye. Akletmesinler. Diye. Eğer Düşünseler neticeye varacaklar. Düşünmüyor musun? Akletmiyor musunuz? Diyor. Düşünseler iyi bir neticeye varacak. Düşünme onları hayve götürecek yani. Çünkü sağlam bir kılavuz. Düşünmekten alıkoyacak her şeyi gündeme getiriyorlar. Ama biz bunun farkında olmuyoruz. Hatta öyle kimselere düşünür aydın denilmiş ki e, bizim ifademiz de Türkiye'nin aydınlara batı aydınlarının düşünce çöplüklerinde eşinen tavuklar gibi. Onların çöplüğünde eşiniyorlar düşünen yani aydın dediğimiz, mütefekkir dediğimiz insan bu değil. Yaratıcısını inkar eden bir insanın hangi düşünceye sahip olduğunu düşünebiliriz, akledebiliriz ki o akletmek için her şeyi kullanır. Kur'an'a baktığınızda irili ufaklı hadis-i şeriflerde devamlı bizim düşünebileceğimiz, akledebileceğimiz yerlere doğru götürüldüğümüzü görürüz. Mesela diyor ki ağızların tadını kesen ölümü çokça düşünüyor diyor. Ölüm bizim için ağızların tadını kesen değil, <gülüyor> ama öbür tarafı düşündüren bir olay. Ve bakın kıpkızıl kafirin bile korkusu ölüm değil ha. Ondan sonra nelerin beklediğini kestiremeyişidir. Kabulde bak her şeyi inkar eder, ölüm herkesin başına gelecek diyor. Ben de gelecek diyor. Şimdi düşünmemeyi Anlayışına mani olabilmek için gündeme getiriyor. Bunu yapıyor. Bazen içerek düşünmemek istiyor. Oyalayarak düş yani düşünmemek istiyor. Meşgalelerle düşünmek ist düşünmemek istiyor. Hatta tıp aleminde bile panik hata depresyon dediğimiz hastalıklarda tabibin, psikologun tavsiye ettiğini biliyor musun? Kafaya takma, düşünme diyor. Seni daha çok bunalıma ediyor. Ya düşün de ama ...düşünmen gerekeni düşün. Ölümü düşün. Herkes ölecekse akabinde... ...bir bekleyen olay vardır. Ha Doğru düşünmeyi... ...öğretmek gerekiyor bu insanlara. Bence... ...bu canibi yakaladıysak... ...bu yönümü yakaladıysak biz fıtratın... ...inanın... ...Kur'an okurken... ...hep hatırlatmalar gelecek karşımıza. Düşün, bak, gör, görme... ...çalış, görmen gerekir diye... Bakıyorsun şimdi ben olacağım, turizm bakanlığı olacağım, yeryüzünü gezin dolaşın diyor. Onlar yeryüzünü gezip dolaşmadılar mı diyor. Gezip dolaşırlardı, gören gözleri, işiten kulakları, akreden kalpleri olur diyor. Gel, gezin, görün, dolaşın. Sizden öncekilerin akıbetinin ne olduğuna bakın, onlar sizden daha güçlüydü. Dağları delip büyük büyük evli şehirler kuruyorlardı yerin altında, yerin üstünde değil. Hem de yerin altında bunu yakıyorlardı. Ben olsam Turizm Bakanlığı'nın bütün bürolarına bu levhaları atarım, gezip dolaşırım. Gezip dolaşırsan akıl gözleriniz, aklı işiten kulaklarınız, akılcı kalpleriniz olur. Bu canlıyı yakalarsak biz Kur'an'ı okuduğumuzda birçok şeyi daha farklı görmeye başlayacağız. Ee, görmeyi zannedersem önceki derslerde de dinlediyseniz, bakma ile biz görmeye ayırıyoruz. Bir de gördükten sonra ne kadar gördüğün vardır, ne kadar gördüğün vardır. Şu daha bir bak diyorsun, gözünü kapa geri dön. Ne gördün diyorsun? Bir tane bir şey anlatı, yeşillik gördün dersin çünkü ilk göze çarpan ol. Ama kaç tane ne ağaç bizden beri göremiyorsun. Öyle bir meleke ve bilgi bir araya geliyor ki, alışkanlıkla bilgiyi bir araya getirince şöyle baktığında birçok şeyi gözünü kapattığında çünkü onu içeriye kaydettiysen o mekanizma, hemen o karayı alıyorsun içeriye, içeride o gördüğün şeye bakmaya çalışıyorsun. Ama bazılarına gözüne sadece renk çarpar, bazılarına kalın dallar aç veya kalın bir gövde ince dağılışlar, yaprakların biçimi veyahut meyveleri daha çok görmeye başlıyorsun. Yani baktığın şeyde daha çok kareyi yakalamış görünüyorsun. Kur'an okuma buna benziyor. Okudukça daha farklı şey görüyorsun. Daha önce görmedin ki baktığın o senin görüntü karene girmiştir. Görüntü karene bir geriye sardırsan şeride onun orada olduğunu göreceksin ama sana yerleşmemiş. Daha doğrusu senin kullanım programına girmemiş o. O zaman ibadetteki alınan zevk, iman çok farklı bir boyutta gündeme gelecek. İşte İbrahim böyle bir yakın imanı yakalaması için e, kainatın Allah'ın ihtişamı gösteriliyordu. Ve biz o zaman ibadette zevk almaya başlayacağız. Bütün bunları okuduktan sonra namazı düşüneceğiz. Namaz. Biz namazın ıstılahi, teknik ee, anlamını anlatırken diyoruz, te tek birden Allah-u Ekber selama kadar diyoruz. Bakıyorsun, bütün kainatta ne varsa, hepsinin kulluk eylemi şekli bizim namazımızın içindedir. Önce melekleri sıralamış. Meleklerin bir kısmı Allah'a kıyam halinde, saf şeklinde kulluklarını gösteriyor. Kıyamete kadar böyle geçecek, böyle dur. Bir kısmı rüku halinde öyle duruyor. Bir kısmı secde halinde duruyor. Kuşlarım ile bakın Kur'an'a kanat çırpmaları onların namazları duası ibadetleridir diyor. Ve hepsinin kullu bu namazda toplanılmış. Böyle bir namazdan insanın nasıl lahaz, tat, lezzet alabileceğini, namaza üşenerek değil, koşo koşa gideceğini, bir vakitten sonra öbür vakti nasıl bekleyeceğini düşünebilir misiniz? ve yakini iman bazen duyarsınız. Namaz kılmak istiyor, yapamıyorum diyor. Bunu yapmak istiyor, beceremiyorum. Bıkıyor kısa bir zamanda. Neden? Tat daha has işte. Ve bu denli bir hitap farkına vardıysanız e, bilgiden daha çok yani teknik bir bilgi birikimi, Demir Hakan'ın dediği gibi bunları nasıl uygularız derken ayet vermiş Yerde gökte her şey ona kul olmuşken sen mi Allah'tan başka Rablar arıyorsun, onlara kul olmaya çalışıyorsun? İşte bu bizi motive edecek güç bu yakın iman. Bizi harekete geçirecek, çekecek, itecek olan güç bu. Ama bunları düşünerek yakalıyoruz, yürüyerek yakalıyoruz, işiterek yakalıyoruz ve aklederek yakalıyoruz. Bence fıtratın bu yönünü düşündüğünüzde ondan sonra teker teker babları ayırırsınız. Dün hanımlara olan sohbeti de elde edip dinleyebilirsiniz. Bu kısmın çocuk eğitiminde, çocuk deri terbiyesinde nasıl bir öneme sahip olduğunu anlattık. Bununla birleştirdiğinizde yazbozun bazı parçalarını bir araya geldiğini göreceksiniz. Halbuki biz çocuk eğitimde bunu çok ihmal edendir. Tutuluruz. Evet. Bu kadar yeter. başta konuları da birlikte taşınır. Başta konuları. Allah Allah. Var az olsun hocam. Var az. Eee. Bizaya <Sessizlik> da da. Bizaya da da.